أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شره وشره الكافرين والمنافقين والفاسقين والمشركين ومن من ذاو الوجهين ومن من في قلوبهم مرض يا رب العالمين ويا رحم الراحمين اللهم يا ربي طهر قلوبنا ستفر غيوبنا وعفر ظنوبنا وكفر عنا يا ربي سيئاتنا وتعفنا ما الأبرار وإيدنا يا ربي على الكفر والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله Veyashadu enna Muhammeden abduhu, ve habibuhu, ve rasooluhu, ve la rasoola, ve la nabiyya vassalamu ala alihi, ve evladihi, ve ashabihi, ve ehli beytihi, ve men tabiahum bi ihsanin ila yömi ddin. Amma Allah fel-avvenu Allah, Allah, vel Allah. Allah, Allah. وَمَنْ لم يكن في قَلْبِهِ الله فَخَسْمُهُ فِي الدَّارِينَ الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم اوب بالله من الشيطان Taviti fil hayati dünya vel ahirah Sadakallahu'l-azim Fil hayati dünya ve fil ahirah Ya Rabbi kelime-i tayybe-i olan insanın dünya ve ahiret Kurtuluşunun anahtarı olan La ilahe illallah muhammedun resulullah Kelimesi ile bizleri Nefsimize, şeytana, küfre, kafirlere karşı Sabit ve sağlam kıl Bize la ilahe illallah Muhammadu Resulullah kelimesiyle dünya ve ahiret mutluluğunu, saadetini nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Kalplerimizi temizle, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört yarabbi Rabbi. Bizileri iyilerle beraber öldür, iyilerle beraber dirip ve haşır. Allah'ım küfürden ve kafirlerden, nüfaktan ve münafıklardan, şirkten ve müşriklerden, fısktan ve fasıklardan sana sığınırız Ya Rabbi. Cahillerden ve cehaletin şerrinden sana sığınırız Ya Rabbi. Hallerimizi, düşüncelerimizi, kötüden iyiye, Kur'an'ın ve sünnetin nuru ile, aydınlığıyla, inşaatıyla sen bizi Hallerimizi kötüden iyiye, Düşüncelerimizi kötüden iyiye, Tahvil ve tedbil eyle ya Rabbi. Duyurdum ki, Efemen şerehallahu sadrahu lil islam, Tehve ala nurin min Rabbi. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, Mümin olan kimseyi, Yani kalbini, aklını, varlığını, Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın ve sünnetin menbay hayat olan çeşmesine, nurlarına açan e, Müslüman için şunu söyler. Efemen şerahallahu sadrahu il islam Allah kimin de kalbini İslam'a açarsa, gönlünü açarsa şerh bir rahatlama var. Yani kişi şerehe yarmak demek aslında da elen neşrahleke işte göğsünü yarmadık mı? manasına gelir. Aslında şöyle bir mana da verilebilir. Elem Meşrah Leke göğsünü yarmadık mı? Şöyle de denilebilir. İslam ile göğsünü genişletip huzur koymadık mı? diye de mana verilebilir. Nitekim aziz ve celil olan Allah Azimuşşan Zümer suresinde bu ayeti Celile'yi üzere böyle e, bu mealde söylüyor Allahu Alem İslam göz açar, İslam gönül açar İslam huzur verir, İslam gönül darlığından huzursuzluktan insanı vabeste eğiler, sıkıntıdan kurtarır. İslam göz aydınlığıdır. İslam göz açıcı bir dindir. İslam insanı rahata, huzura, maddi ve manevi kurtuluşa götüren yegane allah Zülcelal'in seçmiş olduğu tek din tek sistemdir. Allah'ın dininden başka düğede huzur, genişlik, rahat yoktur. Allah'ın dini İslam'dan başka bir yerde zenginlik, özgürlük, sağlık, huzur, mutluluk yoktur. Her kim dünyanın ve ahiretin rahatını, sağlığını, sıhhatini, zenginliğini, huzurunu İslam'dan başka bir dinde arar ise emin olun muhterem inananlar bulamayacaktır. Allah'ın dininden başka bir yerde Hiçbir şekilde huzur yoktur. Allah'ın dinine uygun olmayan şeriat-i mutahharaya sallahu aleyhi ve sellemin Allah Resulü'nün yoluna, yaşayışına Kur'an'ın çizdiği hududun hududun içinde olmayan hiçbir hayatta hayır yoktur. Allah'ın dinine uygun olmayan hiçbir düşüncede, yaşayışta, inanışta hayır, iyilik yoktur. Allah eczanesinden Muhammed Mustafa şifa hanesinden sallallahu teala aleyhi ve sellem alınmamış ilaç insanı iyileştirmek yerine iyice hasta eder. Bugün bazı psikologlara giden insanlar vardır. İşte sıkıntımızı terbimizi anlatalım da o psikolog bize bir şeyler söylesin rahatlayalım filan bilmiyor ki adam iyice ruh sağlığını akıl sağlığını akıl sağlığını nasıl efendim faydasız nasıl yararsız bir kişinin eline teslim etmiş iyice iyileştireceğine tutuyor, iyice hasta ediyor fakat suç kimin, doktorun mu doktora giden hastanır mı evet şimdi şöyle bir uygulama çıkmış hastaneye gittiğimiz zaman orada diyor ki her hastanın diyor doktorunu seçme hakkı var, böyle yazar her hastanın der, doktorunu seçme hakkı var Şimdi ben hastayım fakat gittim anlayan bilen bir doktor yerine anlamayan bilmeyen bir doktoru seçtim anlattım böyle böyle böyle böyle bir sıkıntım var. O da dedi şöyle şöyle yapacaksın, şöyle şöyle yapacaksın fakat verdiği tavsiye verdiği tavsiye Olma. Şimdi sen doktora gelsen desen ki ya işte sen ne biçim doktorsun. Bana yanlış ilacı yazdın. Efendim haksızsın. Neden haksızsın? Baştan doktoru seçerken doğru düzgün bir doktor seçeceksin. Sen geldin bana hastayım diye ben de sana ilaç yazdım. İster iyileş ister iyileşme. Şimdi ilacı İslam eczanesinde aramayan her millet Türkiye, Amerika'nın İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı neyse dünyada Yunus Emre rahmetullahi teala aleyh der ki 72 tane millet yaşar. İlacını, sıkıntısının maddi olabilir, manevi olabilir, yoksulluk olabilir, psikolojik rahatsızlık olabilir, sıkıntısının, derdinin ilacını, probleminin çözümünü Kur'an eczanesinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şifahanesinde haramayan aramayan başka eczanelerden başka şifahanelerden ilaç arayan her insan in derken hasta olur Sebep ne? çünkü daha başta maddi derdin manevi derdin sıkıntının çözümünü yanlış yerde aramış çözümü yanlış yerde ararsanız mülteyim müslümanlar iyileşmek yerine, düzelmek yerine, ilerlemek yere, zenginleşmek yerine ne oluruz? İyice hasta oluruz İşte bu topluma biz Allah'ın hidayetini ve merhametini diliyoruz. Başka bir çaremiz yok. Allah bize derdimizin şifasını Kur'an'dan versin. Sıkıntımızın çözümünü Kur'an'dan versin. Eyzane Kur'an Tabit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir toplumuz madden çöktük, manen çöktük, yoksulluk dönemimizi büttü ahlaksızlık, zina, içki, kumar, her türlü menhiyat, melun şeyler, şeytanın işi her türlü pislik aldı başını yürüdü. Bize bir doktor lazım, bize bir ilaç lazım. Derdimizi, sıkıntımızı, maddi ve manevi sıkıntımızı çözecek bir doktor lazım. O doktorun yazacağı doğru bir ilaç lazım. Ama sen Gider de derdinin, sıkıntının, probleminin, çözümünü doktor olarak Muhammed Mustafa'ya değil de sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere gidersen onlar sana seni daha bağımlaştıracak, daha da sömürebilecekleri bir ilaç yazarlar. ilaca bağımlı olursun içersin, ilaç fayda vermez ama sağlığınla paranı feda etmiş olursun. Onun için muhtemel Müslümanlar Allah bize bu aklı bir fener olarak vermiş. Bizdeki fener ışığı yanmayan bir fener. Şimdi Allah'ın ayeti demek şu demek. Mesela diyelim ki bir yolda yürüyorsunuz ayet dediğimiz şey o yolu aydınlatan ışıktır. Yani Arap lisanında yolun kenarında yola yol gösteren yolu tarif eden yolu aydınlatan şeye ayet derler. Ayet işaret demir. Bir çıkmaza düştün bir yere gittim. Buradan mesela bilmiyorsun. Gittin Konya'ya. Konya'yı bilmiyorsun. Ne yaparsın? Yazıları okursun. işaretlere bakarsın bir yol çıkarmaya çalışırsın. Şimdi Kur'ansız, ayetsiz, hadissiz Müslüman hadissiz Müslüman işaretten uzak işareti göremeyen kör bir kimse gibidir. Çünkü işaretten yoksunuz biz. Yolumuzu neden bulamıyoruz? Dördümüzün Sıkıntısı, neden sıkıntımız çözülmüyor, neden yoksulluğumuz bitmiyor? 40-50 sene çiftçilik yapar, işçilik yapar, efendim, ne artar ne eksilir. Peki senin bu kazancını kim yiyor kardeşim? Kim sömürüyor seni? Kim inundan kanını eliyor onu da düşünmez. Maddi derdin var, manevi sıkıntın var, Müslüman... Küfürde, şeytanın düzeninde çare arama beşeri çözüm çözüm değildir yarattığının derdini sıkıntısını en iyi Allah bilir çözünü de en iyi Allah gösterir her kim Allah'ın sistemi Allah'ın kitabı ve Muhammed Mustafa'nın sünneti dışında kendine yol de sapmıştır Her kim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir lider, önder seçmişte tapmıştır. Allah'ın peygamberi önderimizdir. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan rehberimizdir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. muhammed Resulullah Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem başka önder yok. Felancası bilme filancası değil eğer eğer Allah'ın Resulü'nün yanında giden bir veli ise tamam o ayrı mesele bir alimse tamam o bize önderdir onlar demiyor küfrü kafirleri savunan onlara hizmet eden tabiri caizse Anadolu Türkçesiyle gavul yapanlar Müslümanlara önder olamaz yol gösteremez rehber olamaz Onun için Kur'an'ın ve sünnetin dışında çözüm, çözüm aramak bu gavur benim derdimi çözer felanca kafir benim sıkıntımı giderir diye düşünmek apaçık bir sapkınlıktır. Ve وَلَنْ يَجْعَلَ lil لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى mu'minin سَد۪يلًا Allah kafirleri Müslümanların üzerine yol vermemiş. Ama bizde öyle münafıklar çıktı ki güç, Hristiyan'la yan yana gelirsem ben güçlü olurum. Yahudi'yle yan yana gelirsem itibarım artar. Avrupa'yı seversem, Amerika'ya yağ çekersem itibarım artar. Güçlü olurum. ve Müslüman kendi medeniyeti duyurken oradan ithal, oradan ithal, oradan ithal, sonunda ne oldu? Ne oldu? Görüyoruz işte. Canım Kur'an çağ dışı, Kur'an'da çözüm mü aranır? Bak bak bak yabaza bak. Niye Yahudinin, Hristiyan'ın kitabı orta çağdan daha ileride değil mi? Yahudunun yanında Hristiyan'ın yanında çözüm arayan neden benim Kur'an'ımda çözüm aramıyor? E bizim Müslümanlar da cahil Müslümanlar bilinçsiz Müslümanlar şuursuz Müslümanlar Allah'ı terk eden Müslümanlar Muhammed'i terk eden Müslümanlar cahil ne derse onun peşine gidiyor. Müslüman. Neresi Müslüman? Hiçbir yeri Müslüman değil. Allah söylüyor bunu. Ey Müslümanlar! Yahudi'nin yanında Yahudi'yle dost oymakta müstünlüğü arıyorsunuz. Medine'de dediler ki Allah Resulü'ne gelip sallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah bu Yahudilerle birleşelim. Peygamber dedi ya bunlar bize ihanet eder. Bunlar peygamberini öldürmüş adamlar. Bunlar Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam'a Kıplarını dönmüş adamlar. Bunlar da bunlara güven olmaz. Bunlar Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı Turdağ'a gönderdi. Arkasından buzayet attı. Açın Kur'an'ı okuyun. Kur'an'da yazıyor. Sonra Allahu Zülcelal ayet indirdi. E yetteğune indehumul izze. Bunları duymamışsınızdır. Şimdiye kadar işte abdestten, namazdan, oruçtan, hacdan başka bir şey bilmeyen, aynı şeyleri aynı şeyleri anlatan her zaman tevekkülden bahseden hocaları görünce cemaat diyor ki ya, Allah Allah öyle bir din inmiş Müslümanın kitabından haberi yok, peygamberinden haberi yok, Allah'ı bilmiyor, peygamberi bilmiyor, farkı fark edin ey Müslümanlar ey Allah'a inananlar Ey Muhammed Mustafa'ya inananlar. Münafı edemiyorum. Kafiri demiyorum. Farsi demiyorum, Müslüman yolu yapanı demiyorum. Hakiki Müslümanı diyorum. Yani Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya canını çıkarıp görebilecek Müslümanı diyor. Mesela sahtekarla ne Allah'ın işi var ne peygamberin işi Kırsak Müslümanı söylemiyorum. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inanmış Müslümanı söylüyorum. Hayfak Müslümanı zaten Allah sevmiyor. Diyor ki, ipliğini örüp örüp de çözen, sonra vazgeçen kadınlar gibi olmayın. Öyle Müslümanı Allah ne yapsın, peygamber ne yapsın. İşte, de, izzeti, üstünlüğü gavurla ittifakta değil, Müslümanla birlikte arayacak. Çünkü Müslümanın dostu sadece Müslümandır. Müslümanın dostu sadece Müslümandır. Gerçek Müslüman, sahte değil. Onu söyleyeyim. Şimdi Ey Müslümanlar, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gavurun yanında mı üstünlüğü arıyorsun? Gavurun yanında mı üstünlük? Hayır değil. Güç nerede, kuvvet nerede? Dünyanın liderliği nerede ilerlemişlik nerede gelişmişlik nerede İslam'da ve Müslümanlarda. Dünyanın kurtuluşu nereden geçer? İslam'ın ve Müslümanların yeniden dünyaya hakim olmasından geçer. Abi Müslümanlarla değil mi? bilinçli Müslümanlar. Efendim, Yahudi propagandası yapan, gavir uşaklığı yapan, Hristiyan yalakalığı yapanlar sadece bugün mi vardı? Bundan 1400 sene evvel Medine'yi i Münevvere'de "Ha ilâh-i ehdâ minel-lezîne diye Müslüman gözüküp hem Müslüman hem de ne diyor? Müslüman yani. Senin gibi camiye gidiyor geliyor falan Fakat ha ilâh-ı ehdâ minel lezîne âmenu sedîlâ diyor. Bir yandan da diyor ki Yahudilerle Hristiyanlar Müslümanlardan daha doğru yolda diyor. Alttan alta da Hristiyan propagandası yapıyor. Kur'an öyle bir kitap ki müteam Müslümanlar okumadan uyanamazsınız. Onun için Kur'an ahir ömürde insan mümin olarak ölmek istiyorsa Kur'an'ın ayetlerinin rehberliğinde, Resul'ün sünnetinin rehberliğinde olacak. Allah bizi Kur'an'ın ve sünnetin yolundan ayırmasın. Altyapı yok, temel yok. Hiç kimse hiçbir şey anlatmamış Müslümanlara. Yarı yarı yarı yarı en fazla bilen Ömer Nasuh'u bilmen, rahmetlik, ordinarius profesör, doktor. Onu okuyan bile nadirdir. Kur'an neali hayatında bir kere ilmihal, bir kere Kur'an neali okuyan desen azdır. Ramazan onu mukabeleye yanaşmaz duyuru yaptık. Gelin öğle namazlarından sonra mukabele okuyalım. Kur'an okuyalım. Tembellik, tembellik, tembellik. Müslümanlar bu tembellikle kalkınmazlar. Sen kendi dinine inanmıyorsan Allah diye Allah Allah Allah diye ağzından çıkardığım kelimeye Allah inanmıyorsan sana Allah ne yapsın ya kendine yardım etmeyene vallahi Allah yardım etmez muhterem inananlar evet kabir hallerini işleyecektik bir gün birisi bana şöyle bir soru sordu. Peki ki hocam siz cenaze olduğu zaman kabre eğiliyorsunuz. Orada talgın de talgın. Şimdi Anadolu şivesi telkin veriyorsunuz. Telkin verdiğiniz zaman mezarda yatan ölü sizi duyuyor mu duymuyor mu dedim. Soru bu. Kabirden bahsediyoruz ya telkin veriyor ya hocalar dedi. O hoca telkin verdiği zaman cenazeye dedi. O cenaze hocanın sesini duyar mı duymaz mı? Biz deyiz işte. Ya filan Ulla ilahe illallah Muhammedu Resulullah. Ulla ilahe illallah Muhammedu Resulullah. Aybacayı savuştu. Geçti borun pazarı süreç şey nide. Kim için söylenir bu? Ya Abdallahin la ilahe Allah, Muhammedu Resulallah. Sünnet semiyyedir bu. Allah Resulü söylemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor hadis kitapları. Fakat özünü söyleyeceğiz. Kadir, telkin. Hocam o adam işte hocaların verdiği bu telkini duyar mı? Diyoruz ki Ya Abdallah ey Allah'ın kulu. Dül de ki La ilahe illallah Muhammedu Resulallah. Sonra tekrar, sonra tekrar, sonra tekrar... İşte diyor bu telkini diyor, ölü duyuyor mu diyor? Duyar mı? İki tane cevap var. Bir, Müslümansa Allah'a, Muhammed Mustafa'ya inanmışsa telkini duyar. Namaz kılmamış, hayatı boyunca küfre hizmet etmiş, gaviri ölmüş, Hristiyana yalakalık yapmış, Yahudi'ye yandaşlık yapmış müslümana arkadan vurmuş, ihanet etmiş ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı inkar etmiş, öldüğü zaman cenazesi şişli camiinden kaldırılacak hadi buyur namaz kılmamış oruç tutmamış, dekat vermemiş yarı gelince İslam'a düşmanlık yapmış Kur'an'a kula, kulak tıkamış Ezan'a kulak tıkamış Ezan okunmuş adam hiç Evalı bile olmamış Şimdi Bu e, Ramazan geçtim de bak bakalım Gene adam namazı terk edecek Geliyor Haftada bir cuma kılıyor. ya, Demiyor ki ben Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya İnanmışım bir kere tam inanayım ya. Nedir bu Cuma'dan Cuma'ya, bayramdan bayrama Müslümanlık var mı? Yok. Ramazan'dan Ramazan'a Müslümanlık var mı? Yok. Hakiki din, hak din. Dedim ya nasıl duysun adam? Yani nasıl duysun hocanın verdiği telkini? Çünkü hoca Şunu yap demiş, adam asrını yapmış. Namazı kıl demiş, orucu tut demiş. zekat ver, elinden gelirse demiş. O yapmamış. Ezan okumuş, kulak tıkamış, duymamış. Allah'ın Zülcelal Hazretleri وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ Kim bu dünyada Hakk'a gözünü kapatırsa. Hakk'a, Allah'ın dinine, hakikate gözünü kapatırsa. Aman canım camiyim varmış, birden gitsin. Ezan mı okunuyormuş? Duyan duysun. Birisine dedim ki, komşum dedim evinde camiye yakın. Gel e, dedim yani şey yap dedim filan. Hocam ezanı duyamıyorum diyor. Ezanı duyamıyorum deyince ben de dedim niye ya dedim kulağım dibinde okunuyor. Hocam dedi minareyi yüksek yapmışsınız dedi. Ses karşı köye gidiyor dedi. Şimdi gelmeyecek ya zorla da olmuyor. Allah iman versin, hidayet versin. Yani iman vermedikten sonra zor, Müslümanlığı yaşayamaz adam. İnanmıyor ki Allah'a inansa zaten o ezan, o namaz, ona böyle nefes almak gibi kolay gelecek. Allah'a iman hidayet versin. وَمَنْ كَانَ فِي هَا جِهِ اَمَا فَهُوَ فِي الْاَخِرَةِ اَمَا Dünyada hakka olan, görmezlikten gelen, Allah'a sırtını dönen, peygambere haşa sırtını dönen camiye, cemaate, İslam'a müslümanlara sırtını dönel kördür kardeşim ahirette de kör olarak haşredilir ezanı duyup itaat etmeyen imamın telkinli duyamaz vallahi de duyamaz billahi de duyamaz o Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin orada oturun telkin verin, diye telkin ettiği kimse Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanan kimse. Ezan okunduğunda namazını kılan kimse. Camisinin yolunu bilen, Kur'an'ının sayfasını bilen kimse yoksa adam fasık olarak yaşamış, Kur'an'a kulak tıkamış, İslam'a sırtını dönmüş, öldüğü zaman telkini duysun, duymasın mümkün değil. Şimdi Buna bir delil daha var muhtemel Müslümanlar. Hani şöyle sonradan gelen kardeşlerimizin kardeşlerimiz için tekrar edelim. Sorumuz şuydu. Dedik ki kabre konulmuş cenaze imamın temkinini duyar mı duymaz mı? Eğer dünyada Allah'a kulak vermişse Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem kulak vermişse, Kur'an'a, İslam'a kulak vermişse o zaman duyar. Çünkü kulağı açıktır. Kulak açık olur. Ama diyor ki وَمَنْ اَعْرَزَ اَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ مُقَيِّزْ lehu شَيْتَانَ مْتَهْرَ lehu قَرِيلٍ Kim? Rahman'ın zikrine, Kur'an-ı Azim'e Sırtını çevirirse diyor, ben ona bir şeytan musallat ederim. Kur'an ona arkadaşlık etmez, artık şeytan olur onun dostu diyor. Yahut da şöyle söyleyelim, tasavvufi manada bir teksiri var. Kim diyor, kalbinden Allah Allah Allah Allah demeyi bırakırsa, rahmanı hatırlamayı bırakırsa diyor, şeytan ona musallat olur ve arkadaş olur diyor. Ve mehşuruhu Haşrederiz yevmel kıyameti ama Kıyamet gününde kör olarak ederiz. Der ki, Rabbi li ma haşerteni âmâ. Ve gattinti vasira. Ya Rabbi sen niye dünyada gözün görüyor idi, dünyada gö gözün görür idi. Neden beni kör olarak ettin der. Allahu u Zülcelal de der ki, Hakkı görmedin. Hak söylendi, duymadım Duymazlıktan geldi. İşte fehye fil afireti esamnu ve ama işte ahirette kör olacaklar, işte ahirette sağır olacaklar. Dünyada hakkı duymayanlar ölüp gittikten sonra, iş işten geçtikten sonra iman, inanç Allah peygamber beklemesinler. Dünyada fasık yaşamış, bunca Müslüman Allah'a ve Resul'e iman etmiş Bugün gibi mesela şehirlerde dinlerce kardeşimiz teravihe gidiyor. Sen gibi böyle. Şimdi Allah-u Zülcelal namazına, imanına, Allah'a, Resul'e sarılanı mı? Sarılana mı daha çok kıymet verecek yoksa dinini terk eden Ramazan olduğu halde adam içki içiyor. Haşa ve kella. Bu zıkkını var, Ramazan'da bırak. Dolayısıyla kabir azabını çekecek kimseler bunlar Allah'a Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'a ve sünnet'e sırtını dönerler bir iki hadis de okuyalım kabir meselesinde insanlara aslında çok şey söylemek çok şey anlatmak değil de meselenin özünü anlatmak kelam açısından daha faydalı sonuç olarak bir insan Allah'a ve Resul'e kulak verirse inanınız ahirette de kulağı olur, gözü olur. Allah ve Resul onun kulağı olur, gözü olur. Allah ve Resul ona hakkı, hakikati duyuran Allah ve Peygamber kabrinde de sallallahu aleyhi ve sellem onlara yardım eder, müminlere yardım eder. Evet, işte bu yüzden diyor ki سُنَّ يُقَيِّذُ لَهُ اَعْمَا ve وَاَسَّمْ Şimdi kafire soruyor diyor ki <gülüyor> dün de öyle söylemiştik demiştik ki kabrime gelir diyor melekler minkör ve nekir der ki men rabbuk mümin der ki Rabbim Allah peygamberim Hadi Cişan Muhammed Mustafa sallahu aleyhi ve sellem şimdi münafıkla kafire soruyor melekler o diyor ki la edri ha ha La edri. Söyle geçiyor hadiste. Ha ha. La edri. Ney ney bilmiyorum. Teyakkulan meleklerde der ki. Ma diynike. Dünün ne peki? Hı hı. La edri. Bilmiyorum. Cenayini. O zaman. Teyna diyni nabin nünessemai en kezebe abdi. Yalancı kulum. فَتْرِيشُوْهُ مِنَنَّارِ Kadrini cehennem gibi döşeyin. وَفْتَهُ لَهُ بَابًا اِلَنَّارِ Bir kapı açın, cehennemin sıcağını duysun. Bunun bir de şeyleri var müthane Müslümanlar. Biz söylemiyoruz bazı şeyleri kabir azabıyla ilgili son derece şiddetli uyarlar var. Yani bu, bu cehennemle meselenin ateş tarafıyla ilgili bir de şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın bazı melekleri vardır diyor. Kadle gelinler. Kadir de o insanın etini ısıra ısıra ısıra ısıra kese kese koparta koparta alıp alıp götürürler. O esnada diyor o insan onun acısından öyle bir bağırır ki diyor onun diyor sesini eğer o anda o anda Mesela affedersiniz yılanlar, çıyanlar, akraplar onun etini kopartırken Allah Resulü söylüyor. Eğer onun diyor bağırışını, ünleyişini diyor insanlar ve cinler duysalar diyor hemen Müslüman olunlar diyor. Allah bize duyurmuyor. Biz şimdi kadirde azap görenin çektiği eza'yı, cefayı duysak zaten işi, gücü, aşı, işi bırakırız, bütün her şeyi geçeriz bir tarafa namazda, zikirde, imanda ibadette daim olur ama Allahu u Zülcelal böyle yapmıyor diyor ki kulun kendi iradesiyle bana inansın, iman etsin şöyle iman etsin, severek inansın aşk ile can ata ata Allah'a sevgi besleye besleye kulluk etsin diyor ki Yunus öldü diye selâ verirler Olan hayvan imiş, aşıklar ölmez ne demek bu Yunus, de, Yunus diye birisi öldü de sela veriliyordur. Ben Yunus'un içindeki ruhum ben ölmem ki diyor. Hayvan ölür diyor. Ben ölmem. Allah'a aşık olan Allah'a can atan ölmez. Yok olmaz. Etini kimse kemiremez. Hiçbir şey kabrinde ona zarar veremez. Ben Allah'ın veli kulu mesela Sultan Melik Gazi türbesi onu gördüm. O mübareği bizzat gördüm. Hiçbir şey, yani bedeni olduğu gibi dipdiri duruyor. Neden? Sen o azayı abdestle, namazla yuyarsan, dili zikirle ıslatırsan sana hiçbir şey zarar veremez. Allah'ın izniyle. öbür türlü Allah yardımcımız olsun ya Rabbi sana sığınırız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, namaza tahiyyata oturduğu zaman mesela tahiyyatıya okuruz, sallibariye okuruz Rabbena atına, Rabbena atillik İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahumme inni eûzu dike min azabil kabr Ya Rabbi kabir azabından sana sığınırım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamber kabir azabından çekiniyorsa siz biz başkası Allah yardım etsin. Dolayısıyla işin meselenin Dini, müdini, İslam'ı ciddiye almayanlar, işi e, efendim, ciddiye almayanlar, yokuşa sürenler, Allah'ı ve Resul'ü, Resul'e itaatte yavaş davranan kimseler iyi bilsinler ki Allah'ın elinden hiç kimse onları kurtaramaz. Ve diyor ki, melekler oturur. Melekler oturur Kendisine Cehennemin Şiddeti Cehennemin bir de uyuntusu var Uyuntusunu duyar Cehennemin ateşi sıcağı Kendisine gelir Bununla biter mi? Kabli daralır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatta Ne demek? kaburga kemikleri birbirine geçene kadar kabir sıkar onu. Al sana. Rahat dünya yaşamadın mı? Ezan okundu aldırış etmedin. Namaz dedin aldırış etmedin. din dedin. iman dedin. Aldırış etmedin. Al sana kabir azabı işte. Al sana. İnanmıyordun. Şimdi başına geldi. Artık inansa da zaten fayda vermez Muhtemüsüman'a. Refil rivayetin başka bir rivayette diyor müellif. Sonra gelir له أماء أتمنه مزلبتين kör bir birsiz ellerinde demir bir mızrakla gelir diyor. Nezeret بها cebelin, hadisin başka bir versiyonu onunla diyor o körle ama yani körlük yaptı birsizlik yaptı hakkı söylemedi ya etken ne demek bekeme e, ahras demek. Tamam mı? Ahraslık yaptı. Hakkı söylemedi ya ve amalık yaptı. Körlük yaptı. Dünyada hakkı görmeden geldi ya işte diyor bir körle bir ahrası Allah onlara musallat eder o kafire münafığa ve ellerinde bir müzrakla gelirler. Diyor ki lezgarebe duha cevelin O mızrapla bir dağa vurulsa diyor, lesare tura toz toprağı kol verir diyor. ona bir vururlar diyor. Yesma ma illa batı arasında insan cin hariç herkes onun sesini işitir feryadını duyar, bağırmasını hisseder diyor. Sadece insanlar ve cinler bilmez. Sonra adam toz toprak olur. Bitti mi? Yok. Sonra tekrar eski haline çevirirler, yeniden vururlar. Yani azap, Allah'a, Muhammed Mustafa'ya inanmış kimseye kadir azabı yok muhteşem Müslümanlar. Ama Fası'a ve kafire ve münafika ağır eziyet, ağır Azap var. Allah bizleri nifaktan, küfürden ve şirkten korusun. Böyle etlerimiz lunanına edilecek. Acı çekeceğiz, sıkıntı çekeceğiz. Öyle acı çekeceklerden yapmasın bizi. Mümin yaşatsın, mümin öldürsün. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kelimesiyle bizi öldürsün. Öyle öldürsün, öyle diritsin. Gal, sonra ne olur? Sümme tuadu fihirruh. Ruhu çıkar böyle diyor bedenden onun şiddetiyle Sonra ruhunu geri bedene iade ederler bir daha vururlar diyor melekler Ve karecahin nesai idnimaca muhtasaran İmam Ahmet bisiyakin metul hakim şart sahihin yani imam Müslim ve buharinin şartına göre Gene böyle bir bu hadise benzer rivayet ettiler diyor Evet, toprak olup Allah gene eski haline çevirir. Sonra şu hadisi söyleyelim. İbn-i gene e, e, bir ravi, hadiste şöyle söylemiş, لَوِجْتَ aleyhise عَلَيْهِ السَّقَلَمْ لَيَقْلِبُهَا لَمْ يَسْتَدِعُوا Teyedribuhu biha darbeten yesiruturabun. Bu azap meleklerinin, bu insana azap etmek için diyelim kör, bir kör ve bir e, ahrasın elinde bir mızrak. Eğer diyor, insanlarla cinler o mızrabı kaldırıp çevirelim diye, hep beraber tutup çevirmeye kalksalar diyor, mem yeste diyor, diyor, hiç güç yetiremezler diyor. Sen diye diyor feydribu duha berbeten buna vurulur diyor. Bu kafire ve münafaa yesiru turaben, turab, toprağa dönüşür. Fetuad-u fihirruh ruhkene iade edilir feydribu beyn-e-ayney. İki gözünün arasına alnının çatı derler. İki gözünün arası, işte bizim bizlerin Anadolu şivesinde fe yedribu beyni ailehi darbeten bir vuruş vururlar diyor fe yesmeuha men alel arz yörde ne kadar kimse varsa insanlar ve cinler hariç hepsi duyar diyor en efrişu lehu derler ki bir gökten bir ses seslenir efrişu lehu levhainin nar altına üstüne ateşten levhalar bizim kaynar saç demek saç bildiğimiz ha, altı kızgın saç olsun üstü de kızgın saç olsun diyor gökten bir ses o meleklere emreder münkerle nekir <gülüyor> buna cehennemden bir kapı açın ya Rabbi ya Rabbi sana sığındık Allah'ım yanmadan evvel bizleri gözyaşıyla yak göz gözyaşıyla sildir. Tevbe istifalla sildir ya Rabbi. İman etmeyi nasip et. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki hadisini size aktarayım inşallah. Sohbetime nihayet vereyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Ettaj el bil usul fi Hadisi rasul Beşinci cil fiten bahsinde kadir azabında şöyle bir şey söyler. Der ki asabıyla dolaşıyor böyle Kadristan'ı geziyor. Diyor ki bu kabirde yatan azap çeken kardeşlerimizden bazıları diyor insanların çok küçük gördüğü hafif karşıladığı iki suçtan dolayı diyor azap çekiyorlar. Eğer diyor onların bağırışını İnsanlar duysa, cinler duysa hemen Allah'a iman ederler diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlar ki ya Resulallah bu kabir azabı çeken, bu kabirde yatan kardeşlerimiz nasıl bir suç, nasıl bir hata, nasıl bir günah işlediler ki bu kabir azabını Bu kabir azabına düşer oldular. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem büyüs. Ayakta devlettiler. Ondan sonra hocam benim prostatım var ya olur tabi. O sene, 40 sene sen o taşı göbreğinde bırakırsan, efendim orada bırakırsan o taş tıkar, tıkar sonra prostat olursun. Allah Resulü ne diyor? Dünyada cezası prostatmış demek ki ahirette de kabir azabı. Allah korusun. Bir, birinci suçu bu. İkinci kusuru da o kardeşlerimizin hadir azabı çekmelerinin. ikinci sebebi de her duydukları söze inanmaları. Her duyduğu lafa inana inana diyor. Sonunda bu hadir azabına düşer oldu diyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle sohbetimi bitirmiş olayım. Aziz inananlar, kıymetli kardeşlerim. Kala aleyhissalatu vesselam Hasibi enfisekim Kable ente hasabu Danuti Kable ente mut Hesaba çekmeden evvel Allah sizi hesaba çekmeden evvel Siz kendinizi hesaba çekip hatanızı günahınızı düzeltip tövbe ediniz Kable ente hasabu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 Yanında herkes aynı. Allah senin ne makamına bakar, ne malına bakar, ne zenginliğine bakar. Efendim, kitabı verilince ve diyor, ikra kitabı, kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter. Kendi kendini kınayacak. Ben niye böyle yaptım, ben niye böyle yaptım? O halde Allah Resulü diyor, Hâsibü en füseküm qablu ente hâsibü. ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'u inananlar. Allah sizi hesaba çekmeden siz kendi nefsinizi hesaba çekin. Tevdeyse tevde. Efendim iyilikse iyilik ne gerekiyorsa yapın. Günahtan, hatadan, kusurdan arının. Ve kabla entenut ölmeden evvel ölün. Kendinizi öldü düşünün. Şimdi adam diyor ki bir tane zındığın biri çıkmış yani yeri geldi diye söylüyorum. İnternette böyle bas bas bas affedersin eşek anırır gibi anılıyor eşek anırır gibi anılıyor ölüm rabıtası diye bir şey yaptı ölüm rabıtası ölümü düşünmek her müslümana farz rabıtası niye olmasın Onun rabıtası haktır efendim bu falanca tarikatta öyle yapıyorlar yapsınlar peygamber yaptı diye yapıyorlar Felen de cemaat ölüm rabitasi yapıyor. Yapsın sen de yapsın sen de Müslüman'sı yapmak zorundasın zaten. Bunun tarikatı cemaat yok ki mecburdun Müslüman ölüm rabitasi yapmaya. O yüzden Allah Resulü diyor ki Elmeden evvel ölün. Nasıl öleceğiz? Yümmeceksin gözünü. Yümmeceksin gözünü. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi teyze estağfirullah. Azrail geldi, canımı aldı. Beni yıkadılar. Tefenimi diştiler, Kabre koydular. İmam telkin verdi. Münker necir geldi. Ayağım, akrabam, dostum, komşum, muratçım. Çekti gitti. Ben kaldım bir başıma. Günahımla, sevgimle, amelimle, gafletimle. Tumumla, hasedimle. Ya, hele biri öyle ölürse Allah yardım etsin. Düşün, öldüğünü düşün. Vutu, kablen, temut. Ha şimdi sık sık rabita. Bir insan, mütehden Müslümanlar. Bir insan, dinde bir defa bir Müslüman, ölün rabitası yapmalıdır ve fazlidir. Ben bunu söylüyorum. Geneli olan Kur'an ile sünnetten getirsin görev. Yani oturuyor adam. Nerede ne tarikat varsa, ne evliya varsa ona taşaatıyor. Iten ya, elin kırılsın. Senin bir evliya kadar, bir Allah dostu kadar Ne sevabın var, ne amelin var Allah'ın dostlarını Kötülüyorsun. Tarikatı, cemaati kötülüyorsun. Vallahi Bu mezhep düşmanlığı, Bu sünnet düşmanlığı, bu tarikat, Ehli sünnet ve cemaat düşmanlığı Aldı başını yürüdü. İşte Rabı haktır muhterem inananlar her Müslüman günde bir defa mutlaka ölüm zabıtası yapıyor. Nasıl yapıyor? Estağfirullah, eşhedi en la ilahe illallah, eşhedi enne Muhammeden Abdül ve öldüğünü düşünüyor. Bu, bunu hepimiz yaşayacağız. Allah bize iman ve Kur'an ile ölüm nasip etsin. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla, Ya Rabbi kusurlarımızı ört, Ya Rabbi amellerimizi boş çevirme, Ya Rabbi dualarımızı ellerimizi boş çevirme, Ya Rabbi, hallerimizi düzelt. Ya Rabbi, kalplerimizi ıslah eyle. Ya Rabbi, kötülüğü, şerri bizden ıslah eyle. Ya Rabbi, bizleri koru, günah işlememize müsaade eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi kitabına inanan kullarından eyle. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme canı gönülden, seve seve, isteye isteye, can ata ata, uyan tabi olan kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemü, Şeytanın, nefsin, küfrün, kafirin, münafığın, farsığın, müşrikin, cahilin, tasallutun şerinden koru asan eyle ya Rabbi. Dünümüze, devletimize, memleketimize zarar vermek isteyen, içten, dışten dönmek isteyen, parçalamak isteyen hainlere, dön, devlet, vatan, millet düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Ehli dini, midini, ve müslümanları küfür ve kafirler karşısında her daim muzaffer eyle. Ya Rabbi, diyalarımızı yetimler yüzü suyu hürmetine, yoksuller yüzü suyu hürmetine, yüzü suyu hürmetine. Ey yeni peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine kabul ve karim ya Rabbi. Taha ve yasin rabbil alemin. El Fatiha.